Hümetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Enbiya Yıldırım. Genç arkadaşlarımla birlikte, Aziz Peygamber Aleyhisselamı, 10 hadislerini ve sünnetlerini sizlere anlatmak için beraber program yapıyoruz. Bugün nasip olursa, sünnet yolculuğumuzda, hadis yolculuğumuzda, çok önemli bir merhale olan Ebu Davut'a uğrayacağız. Ebu Davut Es-Sicistani Ebu Davud Esizcissani'ye es inşallah uğrayacağız. Zaten çoğunuz Ebu Davud denilince kendisini bilirsiniz ismen. Sünen diye çok marif olan, hepimizin bilmiş olduğu, elimizin altındaki temel kaynaklardan bir tanesi olan, kitabın sahibi olan bir yazardan bahsediyoruz. Aziz seyirciler biz her programımızda, biz ne anlatacaksak bugün, onun bir özeti olması için, yazısı biraz Çince'ye benzeyen, bir kardeşimizi Safa'yı tahtaya kaldırıyoruz ve ona ben şunu yaz diye emrediyorum. Evet bazen beceremiyor, karıştırıyor, eksik yazıyor ama bugün inşallah güzel yazacaktır. Tarsus demek hadis ilim merkezlerinden biri demektir. Tarsus demek hadis ilim merkezlerinden biri demektir. Kıymetli kardeşlerim, değerli seyirciler şimdi diyeceksiniz ki konuşmanın başında dedin ki Ebu Davud Safa'ya diyorsun ki yaz Tarsus bu ikisi ne alaka, birbirler ne ilgisi var elbette ki bir ilgisi var ki yazdırdık yani, bir ilgisi olmasa onu yazdırmazdık. Şimdi ben birazdan anlatınca o ilgiyi hepiniz kuracaksınız. Şimdi değerli kardeşlerim Ebu Davud es demiştik. Zaten soyadından anlayabileceksiniz. Sicistani yani Sicistanlı Demek. Sicistan neresi maalesef bugün o coğrafyaya baktığımız zaman gözümüze çok güzel manzaralar gelmese bile ama döneminde İslami ilimlerin çok güçlü olmuş olduğu, büyük bilginlerin yetişmiş olduğu bir bölgeden yetişen bir insandan bahsediyoruz. İran ile Afganistan arasında kalan Sicistan bölgesinde yetişen bir bilgindir Ebu Davud. Değerli kardeşlerim, kıymetli seyirciler. Bir soyadı daha var. Ezdi diye. Ezdi. Niye Ezdi diyorlar? Çünkü o da Yemen'in Ezd kabilesinden köken itibarıyla olduğu için. Dolayısıyla iki şey söyledik. Bir ne dedik? ez dedik. Niye? Doğduğu bölgeye nazar. Neresi? İran'la Afganistan arasında. İran'la Afganistan arası doğmuş olduğu bölgeye nispetle Sicistani. Bir de ne dedik? Ezdi. Ezdi dedik. Niye Ezdi dedik? Kabilesi. Heh, kabile hmm. Nera'nın kabilesi Yemen'in. Yemen. Şimdi yalnız Araplar güzel bir şey daha yapıyorlar. Onu iki ismini, soyadını bir araya getirmek suretiyle arkadaşlar Sicistani Ezdi ikisini bir araya getiriyorlar. Siczi diyorlar. Unutmayın bak. Siczi Sicistan'ın Sici, Sici Ezdi'nin Zisi. Zisi, Tamam mı? <gülüyor> Siczi evet. İkisini bir araya getirmek suretiyle oraya nispet ediyorlar. Dolayısıyla hem Sizcistan hem de Ezd kabilesini içine almış oluyorlar. Tabi değerli kardeşlerim, önceki programlarda da biz ifade ettik. Şimdi diyeceksiniz ki, ya İmam Ebu Davud sünen sahibi, sünni geleneğin önde gelen imamlarından bir tanesi Afganistanla İran arasındaki bölgede iyi iş var diyebilirsiniz. Ama bildiğiniz gibi Hz. Ömer'in Irak'ı fethet etmesinden sonra başta sahabe ve daha sonraki kuşaklar tabi'in ve tebe-i tabi'in o coğrafyalara gelip yerleşmişler ve İslam insanlara öğretmişlerdir. Dolayısıyla bu insanlar İslam'ı öğretmek için oralara gelen büyük fedakarlıklar gösteren insanların torunlarından biridir. İşte, Ebu Gavud Es-Sicistani. Evet ı Müslim de hocam aynı zamanda o nisarlayı evet. tarafta oldu. Şimdi ben tabii kıymetli seyirciler madem moralimiz bozuldu çünkü biz bugün Afganistan dendiği zaman hakikaten yüreğimizi dağlayan manzaralar. İşte bakın geçen derste Müslüm'den bahsettik dedin, işte Ebu Davud'dan bahsediyoruz. Bu coğrafyalar esasında farklı insanların yetişmiş olduğu coğrafyalarda ilim merkezleriydi, kültür merkezleriydi. Ama bugün maalesef üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız ama Allah tekrardan o güzel günleri bu coğrafyaya nasip eder diye Dua ediyoruz ve gönlümüz Aynen. ümmetin kardeşliği, ümmetin birliğidir. Aynen. Bu arada bir parantez bilgi olsun diye değerli kardeşlerim onu da ifade edeyim ben sizlere. Maveraun Nehir dendiği zaman Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan kastediliyor. Tamam mı? Bizim klasik kitaplarda Maveraun Nehir ifadesini gördüğünüzde Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan bölgesi. Şimdi bakın az kardeşlerim özellikle Hanefi bilginlerin ve hadis bilginlerinin çoğunluğunun yetişmiş olduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. Ya yani buralar bugün hani bu İslam ilimler açısından çok güçlü olmasa bile yani belki de çok zayıf olsa bile ama bir dönem buraların ifade etmiş olduğu çok güçlü bir anlam var idi. İkinci anlatmak istediğim, size öğretmek istediğim ifade de Fergana Vadisidir. Fergana Vadisi. Burası da değerli kardeşlerim Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan oluşan bölgeyi burayı içerisine alan geniş bir coğrafyadır. Burası da eskiden neydi? İslam ilimlerin Neşvu Nema bulduğu, büyük insanların yetişmiş olduğu bir coğrafya idi. Şimdi Ebu Davut, Ebu Davut'a gelelim. Bu ara bilgiyi verdikten sonra demek ki Sicistanlı olduğunu söyledik. Şimdi Ebu Davut'un bir özelliği var. Pek çok İslam aleminde gördüğümüz gibi arkadaşlar zengin bir aileden geliyor. Ailesinin vakıfları var. Fakir fukara' öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine fonlamada işte zekat ne diyelim başka şeyler vermek suretiyle iyaşe, ibate, yedirme, hizmette bulunan iyi bir aileden geliyor. Dolayısıyla Ebu Davud maddi açıdan sıkıntı çeken bir ailenin evladı değil. Şimdi bu niye bunu ben size söylüyorum diyecek olursanız bu İslam ilimleri tahsilinde o dönem için kıymetli arkadaşlar çok önemli. Ya yani bugün diyelim ki devletimiz yurt dışına, Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine, Asya vesaire pek çok insanı Doktor için, yüksek lisans için bursta ne yapıyor? Gönderiyor. Gönderiyor. Ama o dönemlerde bu imkanları yok. Dolayısıyla İslami ilimlerde meşgul olan olacak olan insanın biraz burası, içinde bir şer olması lazım. Şimdi hatta acaba şöyle bir şey desem doğru olur mu? Mesela İmam Buhari, İmam Buhari yapan, yani onu Buhari olarak bizim önümüze koyan sebeplerden bir tanesi de maddi imkanlarının yerinde olmasıdır. Niye biliyor musunuz sevgili seyirciler? Çünkü İmam Buhar hadis talebesi olarak başka coğrafyalara gittiği zaman zaman zaman ailesi ona para gönderiyor. Ben onu da çok merak etmişimdir. Yani o günün şartlarında hani para havalesi falan yok ki efed vesaire. Acaba o parayı nasıl getiriyorlardı? Ama nasıl geliyordan öte demek ki onlara zaman zaman dışarıdan hayatta kalmaları, ayakta kalabilmeleri için destek olan bir ailesi bir yakını olması mutlaka önemli. O yüzden... Biz burada onu da görmemiz lazım yani bu insanlar, bu büyük insanlar arkadan onları destekleyen maddi imkanları onlara seferber eden İslami hizmetlere İslam ilimlere karşı hamiyeti fazla olan fedakar aileler varmış. Hocam Ahmet bin Hanbel'de yok böyle bir imkan. Çünkü Ahmet bin Hanbel çok gezmiş olan bir insan değil bulunmuş olduğu muhitte olduğu için herkes oraya geldiği için abi şimdi Sizcistan'dan bahsediyoruz. Anladım. Yani Ahmet bin Hanbel'in gezmesine gerek yok herkes, ona, herkes geliyor ona geliyor zaten geliyor. o coğrafyaya geliyor ama. İşte bugünkü Türk yüz cumhuriyetlerde olan insanlar elbette ki onların bu ilim merkezlerini ziyaret etmeleri gerekiyor. Şimdi bir şey dikkatimiz çekiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz arkadaşlar İmam Müslim'le ilgili ben kaç yaşında demiştim hatırlıyor musunuz? Kaç yaşında başladı 60. bu işlere demiştim? Ee, iki 12 hocam. 29 yaşında da Sahih-i Müslim yazmaya başladı. Aferin. Şimdi 12 yaşında efendim 60'da da vefat ediyor. 55'te vefat ediyor. Aa o zaman özür dilerim. İmam... Kafa kolu girerim bak şimdi. Buhari evet. 61'de vefat ediyor. Evet. O da Şimdi vefat etmiyor ki. Buharide atmış ki vefat etti. Evet. Şimdi neyse, yani her konuştukça biraz Eyüp e <gülüyor> çivallıyorsun. O yüzden bir şey deme. Evet. Şimdi yalnız bu Davutla ilgili bir şey dikkat, dikkatimiz çekiyor. 18 yaşındayken başlıyor. Ama her zaman hatırlatmaya çalıştım. Unutsam bile, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler hatırlattı mı varsayın? Bu İslam ilimlerle meşru olan insanlar önce altyapıyı oluşturuyor. Hafız oluyorlar Kur'an ezberle. Evet, hafız oluyorlar, Arapça yönleri hallediyorlar. Şimdi mesela ben diyorum size 18 yaşında Ebu Davud başladı hadis ilmiyle meşgul olmaya. 18 yaşına kadar yani hiçbir işle meşgul olmadı anlamında değil. değil. Çünkü altyapıyı oluşturmuş, hafızını yapmış. Zaten klasik ilimlerle meşru olan herkes her insan Hasan, Abdülbaki gibi bir özelliğe sahip. Nedir o? Hafız. Hafız. Hafız oluyorlar. Evet. Bu özelliğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet. Bir şey mi soracaksın? Hocam ben... Hocam Abdülbaki deyince ha? yine mezun oldu ayrıca diyecektim de. Tarsus'a niye geldiğini anlatacaktınız da onu... E sor, ne diyorsun? Buyur. Hani, yani şey dediniz ya, Ebu Davud'un işte Tarsus'a niye geldiğini anlatacaktı diye. Değerli seyirciler onu açıklayayım ben size. Şimdi bakın biz tahtaya ne yazdık? <gülüyor> Tarsus demek, hadis ilim merkezlerinden biri demek. Ebu Davud Tarsus aradaki bağlantı nedir? Onu ifade etmemiz güzel olur. Öncelikle bunu ifade etmeden önce burada bir hadis hocamıza bir selam verelim. Abdülkadir Evgin diye ülkemizi yetiştirdiği büyük hadis bilginlerinden bir tanesi var. Kendisine ilk dönem Tarsuslu Hadis Bilginleri diye bir kitabı var. Tarsuslu kardeşlerim siz narenceyi yiyorsunuz, zeytini yiyorsunuz, narı yiyorsunuz, üzümü yetiştiriyorsunuz. Buğday mısırı yiyorsunuz ama coğrafyanız da çok güzel. Ben geldim defalarca Tarsus'a. Ama sizin coğrafyanızın bu güzellikleri, tabii güzellikleri yanında başka meziyetleri daha var. Geçmişe doğru uzandığımız zaman. Bakın az önce ismini söylemiş olduğum hoca, ilk dönem Tarsuslu hadis bilginlerine dair kitabı var. Aziz Tarsuslu kardeşlerim, bakın bu kitap sadece hadisçi olan Tarsuslulara yönelik bir kitap. Bunun tefsircisi var, fakiri var, müfessiri var. Bu açıdan düşündüğümüz zaman esasında Tarsus, Bizim klasik dönem İslami ilimlerin tahsil edildiği, öğretilmiş olduğu merkezlerden bir tanesidir. Çok ilginçtir. Mesela 181 yılında vefat eden Abdullah İbdül Mübarek diye Türk muaddis var. Aynı zamanda Zahit kendisi Tasavv, e, tasavvuf ehli bir insan. Tarsus'u ilk ziyaret edenlerden bir tanesidir. Tarsus'u. Yani Tarsus dediğimiz zaman aklınıza az önce saydığım yeme içmenin dışındaki şeyler de bundan sonra gelsin. Ama Ebu Davud'la ilgili, e, Abdülbaki sen sormuştun, Ebu Davud'la ilgili Tarsus'un bağlantısı nedir diye soracak olursanız, aziz seyirciler tam 20 yıl Tarsus'ta hocalık yapmış Ebu Davud. Hiç birimizin aklına gelmez değil mi? Yani bugünün şartlarında düşündüğümüz zaman, peki bu büyük bilgi niye 20 yıl mesela burada hocalık yapmış? Bu esasında bir şeyin göstergesidir. Yani ben şimdi bir yer hocalık yapmaya gitsem illa ki orada hani bir alışveriş olması lazım, hani talep, var, talep olması öğrenciler lazım, var. Heh, öğrenciler var. Demek ki o kadar köklü bir sistem oturmuş ki orada İslami ilimler o kadar güzel tahsil ediliyor ki Ebu Davud gibi büyük bir insan 20 yıl süreyle burada kalmış. Tabi Tarsus'un şöyle bir özelliği daha var. Değerli Tarsuslu kardeşlerim özellikleri sizlere ifade etmek istiyorum. Şimdi sizin beldenizin, ilçenizin havası çok güzel olduğu için Abbasi halifeleri yazları Tarsus'u sayfi yeri olarak kullanıyorlar. Evet. Yani iklim çok güzel olduğu için. Yani yazın tam böyle kafayı dinlemek için birebir olan bir coğrafyadır. Belki Ebu Davud'un ve diğer öğrencilerin buraya gelmesinde iklimin de etkisi vardır diye düşünsek kanaatimce yanılmış olmayız. Evet böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla Tarsus deyince niye aklımıza Ebu Davut gelecek meselesinde bunu ifade etmek istiyorum. Kimlerden hoca e, hoca olarak yararlandı diye bakacak olursak, arkadaşlar kaynakların bizlere verdiği bilgiye göre 400'den fazla hocanın önünde diz kırıp onlara öğrencilik yaptığı geçiyor. 400 mu hocam? 400 evet. 400 civarında 400'den fazla ama ben hatırlarsanız bir programda demiştim ki büyük insanların arkasında her zaman büyük hocalar vardır. Verili birkaç tane. Tabi büyük insanlar genellikle kendilerinden daha meşhur olacak. Daha sonra büyük insanlara hocalık yapmışlardır, onları yetiştirmişlerdir. Dolayısıyla Ebu Davud dediğimiz insana öyle birden ortaya çıkmış, arkasında hiçbir background'u olmayan, hocası bulunmayan bir insan değil. Kim var arkasına baktığımız zaman arkadaşlar, bugün programda biri söyledi, bir isim andın o var. Sen de andın. Bin Ahmet bin Yahya Ahmet bin Hamel. Daha ne andığından haberin yok. Evet. Ahmet bin Hambel, Ahmet bin Hambel, Yahya bin Ma'in, Ali bin el Medini gibi arkadaşlar, hocalardan istifade etmiştir. Hatta bizim biyografik kitapları verdiği bilgiye göre değerli kardeşlerim en çok Ebu Dawud'un şahsiyeti üzerinde etkili olan insan Ahmet bin Hanbel'dir diye geçiyor. Dolayısıyla burada şunu desek nasıl olur Yakup? Yani esasında bir ana damar var. Bakın hep böyle büyük insanlar, bu hadis kitaplarını bizlere bırakan insanlar esasında hep birbirleriyle bir şekilde ilintili. Yani o ana damar bizim sünni gelinenin ana damar esasında bir yoldan bize geliyor. Bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Birçok hadis alemi de o damardan beslenerek bugüne kadar ulaşmış. Şimdi mesela bak besleniyor derken bir örnek vereyim sana. İmam Tirmizi mesela, Ebu Davut'un öğrencisi. Bak Ebu Davut'un öğrencisi. İmam Nesai hani meşhur, Sünne sahibi İbn-i Dünya mesela pek çok kitabı olan insan o da Ebu Davut'un öğrencisidir. Peki ama öğrencisidir ama kitabında Tirmizi Ebu Davut'dan sadece dört hadisi rivayet ediyor. Ben evet. soru sorabilir miyim? Buyur, buyurun. Ee, az önce söylediğiniz Ebu Davut e, Tirmizi'nin hocası diye söylediniz. Doğrudur. Evet. Şimdi dört tane dört yüz mi az önce dört yüz dört tane hocası var, evet. de şimdi e, yani hocasından daha az yani talebesinden daha az neden hadisleri rivayet ediyor? Arkadaşlar bu soru bakın günümüzde hadisleri dert edinen yani olumsuz anlamda sıkıntı olarak gören insanların gözlerinden kaçırmış oldukları meselelerden bir tanesidir Hüseyin iyi dinle burayı. Şimdi ben diyelim ki Ebu Dawud'um Eyüp. Sen de Tirmizi'sin, değil mi? Benim öğrenciyimsin. Şimdi hem benden çok yararlanıyorsun, hem de benden az hadis rivayet ediyorsun, dört tane. Niye bu? Niye olabilir? Aynı şimdi hadis normalde, rivayet edilmiştir. Şimdi, heh, şimdi bir kere şunu düşünmemiz lazım. Bu insanların derdi İslam'a hizmet, değil mi? Yani şöyle bir şey sorayım mesela. Ebu Davut hadis kitabı yazdı, Sünni yazdı, dünyalık bir şey mi elde etti? Aynen. Duydun böyle bir şey? Veya İmam Tirmizi geldi, Ebu Davut öğrencilik yaptı. Her geldiği gün için ona Ebu Davud para veriyordu? Böyle bir şey yok. O zaman şunu soracağız ve sorumuzun cevabını arayacağız. Ya bu insanların bu şekilde yapmalarının sebebi mutlaka vardır. Bir hikmeti var bu işin. Bize düşen şey bu hikmeti yakalamaya gayret etmektir. O zaman soru şu. İmam Tirmizi acaba hangi hikmete binaen Ebu Davud'dan az hadis rivayet etmiştir? Öğrencisi olmasına rağmen. Buyur. Hocam Hadi, kesildik kaldık diyorsun bir, evet. Bir hususta ihtilaf mı etmişler acaba tartıştıkları bir başlık. Yok bahis böyle bir şey yok var. böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Evet. Hocam. Hocam hadisler dedim ya hani, yani zaten aynı hadisler başka farklı kitaplarda rivayet edilmiştir. Bir daha aynısını tekrar yaz, yazmaya gerek duymam. Yaklaştın yaklaştım birazcık daha bakayım tam anlayarak mı konuşuyorsun anlamayarak mı onu anlayamadım. Bir yorum yapabilir miyim? Bilmiyorum isabetli olacağını ya, bilmiyorum da. Onun dediği üzere evet. Ha, onun dediği üzere değil de Hani e, Tirmizi'nin tek hocası Ebu Davut değil. Değil canım. Yine e, Ali İstinat meselesi mi var? Aferin. Aferin. Öyle hemen iyi yediğim belli oluyor. Bak şimdi. <gülüyor> ali İslat meselesi var. Değerli kardeşlerim, kıymetli seyirciler. Burada kastetler nedir? Seni şimdi Ebu Davut yapalım. Seni de Tirmizi yapalım. Eyvallah. Siz şimdi ikiniz de zaman olarak birbirinize yakınsınız. Aynı dönem yaş olarak da yakınsınız birbirinize. Şimdi sen diyelim ki Ebu Davut'tan hadis rivayet edecekken diyelim ki ondan daha yaşlı bir bilgin varsa, evet. Ondan hadis aldın, ondan da aldın. Sen Ebu Dawud'dan mı rivayet edersin yoksa yaşlı bilginden mi? Yaşlı bilginde. Niye? Aradaki bir kişi atlayıp, aradaki alıyorsam. bir kişiyi. Çünkü senin hadise Eyüp'ten doğrudan aktarma imkanı varken bu vatanlağa gerekiyor. <gülüyor> Abdullahi'yi ne diye devreye alasın? Bir de şu var, bir de şu var arkadaşlar. Şimdi bakın, sen şimdi Tirmizisin ya. Sen şimdi Ebu Dawud'un kitabı olduğunu biliyorsun, kitabını hazırlıyor. Evet. Sen şimdi Ebu Davud'dan hadisleri nakledersen, kitabına doldursan insanlar ne der? Kardeşim ben senin kitabına niye bakacağım? Ebu Davud'un istisak Tabu... edilmiş Heh. hali. Burada hakikisi varken ben niye onun kopyasına, imitasyonuna geleceğim derler. Dolayısıyla hadis bilginleri şunu yapmaya çalışıyorlar. Kitapları tahsif ederken, oluştururken kendi dönemlerdeki insanların tariklerinin dışındaki tariklerle. Ama burada büyük bir hizmet var. Aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bu büyük hizmet nedir biliyor musunuz? Hadislerin kaybolmasını engellemişlerdir. Evet. evet. Niye? Şimdi ben veya sen Tirmizi olarak bundan rivayet etmiş olsaydın bunun tarikini sen muhafaza edip bize ulaştıracaksın. Evet. Ama sen Eyüp'ten naklettiğin zaman ne oluyor? Yeni bir yol açtım. Heh, o yolun kaybolmasını, zayi olmasını engellemiş oldun. Bunun faydası nedir peki? Şimdi soru şu. Şimdi diyelim Abdülbaki'den, Eyüp'ten, Safa'dan, işte Hasan'dan ayrı ayrı aldım bu hadisleri. Bunun ne faydası var? Hocam isnat şemasına baktığımızda yukarıda ya bir kişide ya iki kişide birleştiğini görüyoruz. Aralarındaki benzerlikler ise o hadisin sıhhatine bir delalet ediyor. Bu sefer sen ne dediğini tam anlayamadım. Hocam ama... hadis metin inşası yapmamıza ah, yarıyor. Şimdi bu, sefer, bu sefer bu tamamladı senin sözünü. Bir daha söyle Abdülbaki. Yani hadiste metnin inşası yapmamıza yarıyor. Yani bir, bir rivayette hadisin bir kısmı var. Diğerinde farklı bir kısmı var. Hep Lafız farklılıkları var. Bravo. Olayı çözümlüyoruz. Bravo. bravo. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Sen mi? sorma. Buna bir cevap verecek misin? Sorun sana yapar. Yok. Bir dağıtma. Şanzıman dağılıyor şimdi. Şimdi bak. Bir hadis. Aziz kardeşim bir hadis. Ne kadar çok kişiden gelirse o kadar. Farklı lafızlarla. Iyidir. Evet. İyidir. Yani şimdi şöyle. Sen şimdi hani az önce yaptık ya sen şimdi Tirmizi'sin Ebu Davud'tan. Ondan bir tane tarihte bir hadis gelse bize vereceği güven ile bu arkadaşlarımıza dahil olduğu ayrı ayrı tarihlerden gelse onun vereceği güven aynı olmaz. Aynı olmaz. 1. Az önce biriniz ifade etti. Şimdi tek tarihte geldiği zaman her zaman bizim zihin dünyamızda şöyle bir endişe olabilir. Ya bu hadis tek tarihten geliyor. Acaba Abdül Baki bu hadisi tam böyle sağlıklı bir şekilde rivayet etmiş midir? Acaba yanılmış, unutmuş, karıştırmış olabilir mi ki bunlar olan şeyler? O zaman ne yapayım? Eyüp'ün, Safa'nın, Hasan'ın tariklerini de getiriyorum. Ha diyorum. Abdülbaki bu rivayeti doğru rivayet etmiş ve onlarla da bunu desteklemek suretiyle o rivayeti olan güvencim, itimadım artıyor. artıyor. Dolayısıyla böyle güzel bir fayda boyutu var. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da ifade ettikten sonra şimdi Başlayın. sormaya gel. Evet, ne soracaksın? Ee, Sor bakayım. Hani bu dedin ya e, Ali Naz, e, Ali, Ali isnat. Ali isnatla ilgili e, Müstakil'in eserler var mıydı? Yani mesela bunlara verilen genel bir ad var mıydı? El Gawali ve Nawazil deniyor bunların. Sahreç ve e, müstedrek eserleri bunların bir bağlantısı var mı? Hani o tür eserlerin? Ya şu var. Seni yapacak olduğun şey şudur. Bir hadis araştırıyorsan bunun ali yani senedi ravisi kısa olan tarihin araştırıyorsan ne yapacaksın hadisin bütün tarihlerini bir araya getirmek suretiyle bir araya getireceksin. Biz bir de şunu biliyoruz. Mesela sorduğun için söyleyeyim. Şeyde mesela Sahih Müslim'de 4 raviyle 9 ravi arasında değişiyor Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadisler Müslim'de. Sen şimdi ne yaparsın? Oradan 4 tarikli 4 ravili olanları seçtiğin zaman onlara olan güvencen daha fazla olur. Niye? Çünkü Hz. Peygamber'le o hadisi rivayet eden insan arasındaki ravi sayısı ne kadar düşük olursa, az olursa, o kadar adam sayısı azaldıkça, kadar. hatan sayısı çoğalır. O da azalır. azalır. azalır. azalır. Şimdi, şimdi diyelim ki ben burada buna bir laf desem, bu dönse size senden başka türlü çıkar. Şimdi Dolayısıyla insan sayısının az olması, onun asli haliyle korunması için bize büyük imkan sunar. Yani o sorunla ilgili şunu söyleyeyim, yapılacak olan şey nedir? Elbette ki hadislerin biz ravi sayısının az olmasını önemsiyoruz. Çünkü insan sayısı az önce dediğim gibi arttıkça yanılma hata payı her zaman artar. Ama biz günümüzde ne yapıyoruz? Hadisçilerin usulü şudur. Önce bir havuzda topla diyor hadisçiler. Bir havuzda topluyorsun bütün hadisi, farklı tariklerini. Oradan en sağlam isnadını ve en sağlam metnini inşa ediyorsun. Eksiklerini de birbirlerinden tamamlıyorsun. Şimdi mesela özellikle Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın gündelik hayatına dair rivayetleri hadis kitaplarından biz bir araya getirmek suretiyle inşa ediyoruz peygamberimizin günlük hayatını. Evet. Çünkü niye? Sahabenin bir tanesi peygamberimiz şöyle dedi diyor. Ama başka bir sahabe diyor ki peygamberimiz geldi mescide oturdu etrafındakilerle muhabbet etti. Onda yok o. Onu ne yapıyorsun? Bunu başını ekliyorsun. Diyelim ki rufayda bir şey dedi. Onu da alıyorsun sonuna ekliyorsun. Ortaya Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın günlük hayatından bir parça çıkarmış oluyorsun. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu Ebu Davud'un süneli konumu nedir? Buna İslam dünyası nasıl bakmıştır? Bununla ilgili olarak da bir iki bir şey ifade etmek istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim, Ebu Davud sahilleri zayıflardan ve mevzu olan rivayetlerden ayırmak hususunda son derece itibar gören bir insandır. Ama bu itibarın bir arkası var tabi, niye itibar göre iş olsun diye değil. Şimdi bu vatandaş hadisiyle ilgili bir şey dese biz ona itibarı alır mıyız? Hayır hocam. Hayır. <gülüyor> almayız. Niye? Yani <gülüyor> almayız işte e o kadar. Evet. evet. Ama Ebu Davut mesela Şeyh-ü Sünni olarak tarif ediliyor. Yani hadisin, sünnetin hocası. Bunun yanında Muhaddis'ül Basra. Mesela Basra şehrinin muhaddisi. Yani Basralı muhaddis dendiği zaman insanların zihin dünyalarına hemen evet, tamam. doğrudan o... Geliyor. Hatta arkadaşlar çok güzel bir şey var onunla ilgili tanımlama. Deniyor ki, demir nasıl ki Hazreti Davut Aleyhisselam için ya, yumuşatılmış ise hadis ilmi de onun için, hadis ilmi de onun için yumuşatılmıştır. Oy. Yani bu niye anlama geliyor? Hani Hazreti Davut'la ilgili bizim kitapların verdiği bilgiye göre demircilik yapan, demir işte kılıçlı şudur budur yapan çok maharetli bir usta. Ebu Davut için de aynı şey söyleniyor. Yani hadisler olsun o kadar uzmanlaşmış ki artık hadislere baktığı zaman, ettiği zaman hemen anlayabilen bir insan. Bir de İbn-i Hibban'ın onunla ilgili güzel bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki i̇bn Hibban onunla ilgili Ebu Davud diyor Fıkıh ve hadisi cem etmede müteassıs uzman olan bir insandı. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim Sünen kitapları neden bahseder? Ahkama dair kitaplar. Fıkıh kitaplardır. Yani fıkıh hadis merkezli fıkıh kitaplardır. Ama o kitap oluşturmak için o normal altyapının ötesinde fazla bir birikime daha sahip olman gerekir. Sadece hadis bilgisi değil. Yetmez. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, sünen kitaplarını gördüğünüz zaman kim olursa olsun mutlaka onun yanında o insanın o kitabı yazan insanın mutlaka fıkıhçılığının, fıkhi birikiminin ve zekasının oldukça üst seviyede olduğunu, mutlaka göz önünde birikiminin üst seviyede olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Evet. Şimdi bir de mezhebiyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bütün hadisçilerle ilgili konuşulan Hocam, bir meseledir. Eyüp Şafi'ydi de arkanızdan. Şafi kardeşimizin Şafi yanına olsun. geliyorum. He? Artık da Şafi olsun. Olmasın ya. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim hadisçiler, hadis bilginleri, işçahatları itibariyle böyle değerlendirildiği zaman, Hanbeli mezhebin Ahmet bin Hanbel ile İmam Şafi'ye böyle yakın dururlar. Şafii kardeşlerimiz de özellikle bu yakınlığı hemen değerlendirip istismar ederler. Öyle demiyorum. Aslında güzel bir evet. şey. Sahipleniyorlar. Sahipleniyorlar evet. sahiplenmişler. Sahipleniyorlar evet. Ama güzel olan şey şu esasında geçen de ben İmam Müslim içinde onu ifade etmiştim. Herhangi bir mezhebe müntesip değil. Herhangi bir mezhebe müntesip olmaması İslam coğrafyası için daha sonraki ümmet için bir bereket olmuştur. Çünkü Mezhebi bir bağlılık olduğu zaman oraya biraz insan ister istemez bir taassup katabiliyor. O da hadislerle ilgili değerlendirmeler veya bir takım rivayetleri seçerken onun tercihi üzerinde etkili olabilir. Ama bir mezhebe müntesip olmayınca daha rahat hareket ettiği için. Ebu Davud'un değerli kardeşlerim bir mezhebe müntesip olmaması bizim için büyük bir ikram olmuştur diye ben düşünüyorum. Bir de eserlerinden bahsedeyim. Sünen'den bahsediyoruz zaten. Belki birazdan da onunla ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Ama Ebu Davud'un güzel bir e, çalışması var. Küçük küçük bir kitapçığı var arkadaşlar. Mekkeliler Ebu Davut'a mektup yazıyorlar. Mekkeliler. Diyorlar ki sen bir sünen yazdın. Bize bunu bir tanıtır mısın? Ya senin bu kitap neden bahsediliyor? Bahsediyor. Bu bahsedeceğim bu Risale ila Ehli Mekke diye küçük bir kitap çıktı. Ebu Davud hala Tarsus'tan bu mektup geldiğinde o neredeyken yazdı bilmiyorum. Yazmış değil. yani. Evet. Ondan önce o kitabını yazmış mı? Bu şeyden önce. 25 yıl belki ondan biraz bahsedeceğim. Ne zaman kitabını yazdı bizim kaynaklarımıza geçmiyor ama 25 yıl süreyle kitabını okuttuğu geçiyor bizim kitaplarımıza, kaynaklarımıza. Dolayısıyla o bahsettiğin mektubu ne zaman, nereden yazdığı hususunda bir bilgi yok ama mektuplar yazdığına göre büyük ihtimalle senin dediğin olabilir. Yani Tarsus'tayken kendisine böyle bir mektup göndermiş olabilir. Ama şu da var. Bağdat'ta, Bağdat'ta da uzun yıllar yaşıyor, kalıyor. Yani dolayısıyla bir yere yani elimize bir delil olmadan şurada yazmıştır diye söylememiz biraz o zor gözüküyor. Süneni <gülüyor> yazdıktan sonra bu geliyor değil mi? O süneni yazdıktan sonra geliyor. Tabii ha, süneni yazıyor. Duyuyor tamam Mekkeliler bir kitap yazmış. Ebu Davud merak ediyorlar nasıl yazdın? Niye mektup e, merak edip yazıyorlar? Çünkü o zaman da kitabı hemen bitirdiğin zaman bunu isin sayede matbaaya vereyim vesaire gönderim o imkanlar yok. Dolayısıyla onları önden ne yapmış oluyor? Bilgilendirmiş oluyor. Fakat Ebu Davut'un kıymetli kardeşlerim çok güzel bir özelliği daha var. Onu mutlaka söylemem gerekiyor. Biraz şu sudan içeyim. Evet. Arkadaşlar Ebu Davut sosyal barışa büyük etkisi ve faydası olmuş olan bir bilgindir. Değerli kardeşlerim bu çok önemli bir husus. Yani öyle hani medresesine, okuluna, işte ne bileyim, fakültesine kapanmış, hayattan kopuk olan bir bilgin değil Ebu Davud. Bakın, bir kere memleketini terk etmiş, 20 yıl gelmiş, Tarsus'ta kalmış. Ama şimdi anlatacağım şeyler, zamanımızda İslam ilimlerle meşgul olan insanlara ders olması, ibret alınması gereken bir husustur. Nedir o, değerli kardeşlerim? O da şudur. Kendisi Bağdat'a geliyor, buralarda bulunuyor, Herat'ta bulunuyor. Bir arada işte bağdattayken değerli kardeşlerim Basra'da zenci isyanı çıkıyor tamam mı? Zenciler isyan ediyorlar. Tevrat'ı zenk. Heh. Basra kentini damadan ediyorlar. Sonra devlet gerekli tedbirleri almak suretiyle bu isyanı bastırıyor. Bastırıyor ama şimdi şehirle ilgili İslam coğrafyasında çok kötü bir algı oluşuyor. Kötü bir algı oluşuyor. Yani oraya artık gidilmez. İlim için tahsile oraya gidilmez diye. Bu sefer halifenin kardeşi değerli kardeşlerim Ebu Ahmet Muaffak geliyor Ebu Davud'a diyor ki Bağdat'tayken sen diyor çok muteber İslam dünyasında saygı gören bir insansın. Sen lütfen sen de şu Basra'ya bir gitsen, Basra'ya gitsen oraya yerleşsen, orada tekrardan İslam ilimlerinde tedrise başlasan, öğrenci yetişirsen bu zenci isyanıyla yıkılan şehrin görüntüsü kendisi düzelir ve burası tekrardan İslam ilimlerinin merkezi olur diyor. Kabul ediyor hocam ya. Kabul ediyor. Ne oluyor? Bir şehri Aziz kardeşlerim tabii tamamen ona bağlamak doğru değil ama bir şehri tekrardan ayaklandıran bir insandır. Dolayısıyla İslam ilimlerde olan insanlar, yetişmiş olan insanlar her zaman toplumun rehberi, önderi, onlara doğruyu bulmada, güzel yola girmede yardımcı olan, rehberlik yapan insanlardır. Dolayısıyla bir İslam ilimler uzmanı, hocası odasına kapanarak toplumdan soyutlanmış, böyle sırça köşkte Oradan ümmetin sorunlarına çözüm üreten bir insan olamaz. İslam alimine düşen nedir? Araziye inmektir hocam. Araziye ineceksin, sorumluluğu biraz yükleneceksin, derdi biraz yükleneceksin ve ümmetin karşılaşmış olduğu problemlere çözüm üretmek için çaba göstereceksin. Bizim zamanımızdaki en büyük yiğitimiz budur. Zamanımızdaki en büyük yiğitimiz maalesef budur. Ulema ile halk, İslam ilimlerle meşru olan insanlarla halkımız ne zaman ki bir araya gelirler, yüzleşirler, beraber otururlar, bilgilerini onlara aktarıp onlarda, onlardan istifade etmek suretiyle bir kardeşlik havası oluştururlarsa o zaman bunun tadına Abdülbaki doyulmaz. Evet. Bunun tadına doyulmaz. Evet. 275 e, yılında vefat ediyor Ebu Davut. 73 e, yaşındayken. Hatırlıyor musunuz İmam, İmam Müslim'in yaşını? 55. İmam yani Buhari 55 yaşında vefat ediyordu. İmam Buhari de 62 yaşında. 62. Ebu Davud 73. 70 biraz daha fazla yaşamış onlardan. Evet. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii ki. Evet. Hocam derslerimizde sürekli dinimizde önder şahsiyetlerden bahsediyoruz. Hayatlarından ve yaptıkları çalışmalardan bahsediyoruz. bu önder şahsiyetlerin hayatlarını incelediğimizde onların ilmin izzetini yani değerini her şeyin üstünde tuttuklarını hani görmekteyiz. Aynı yorumu Ebu Davud için yani Ebu Davud'un da hayatında çalışmalarında ilmin izzetini, değerini her şeyin üzerinde tuttuğu şeklinde bir yorum yapabilir miyiz? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar öncelikle ben e, şunu söyleyeyim. Bizim bir kere burada isimlerini almış olduğumuz insanlar hepsi bunlar izzet sahibi onurlu insanlar. Bakın ben Buhari'den bahsettik hatırlayın. Duruş olan bir insan. Kesinlikle hocam eğilmemiş. i̇mam müslimle ilgili ne yaptık hocası? İki hocası. Buhar harbe zühli için meclisini ne yaptı? Terk etti ama daha sonra ikisinden de hadis rivayet etmedi. Bunlar hep duruşu olan insanlar. Dikkat edin, duruşu olan insanlar arkadaşlar, kendilerinden sonra gelen kuşakları da etkilemiş olan insanlardır. Yani sen ne kadar birikimli olursan ol, ne kadar böyle büyük bir bilgin olursa olsun ama karakterinde bir zayıflık varsa ümmete rehberlik, abilik yapabilecek bir pozisyonda bulunmuyorsan senden sonraki kuşakları etkileyemiyorsun. Niye biliyor musunuz? Bir insan arkadaşlar doğruyu söyleyebilir. Herkes doğruyu söyleyebilir ama senin yaşantın o doğruyu desteklemiyorsa sen hakikati söylesen bile insanlar seni dinlemez. Evet. Değil mi Bin Hanbel mesela buna bir örnek olabilir mi? Tabii ki. Ahmet bin Hanbel ne yaptı? Bu işin çilesini çekti hocam. Çilesini çekti. Yıllarca hapishanede kalmış olan bir insandır. Dolayısıyla biz Ahmet bin Hanbel veya işte İmam Buhari dediğimiz zaman ne yapıyoruz? İmam Seraksi dediğimiz zaman ne yapıyoruz? İmam İbnül Kayyim, İmam İbni Teymiyye dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz büyük bir saygıyı kuşanıyoruz. Yani mecburuz bu saygıyı kuşanmaya. Hocam bu duruşlarından dolayı Allah onları zaten bize unutturmuyor. <gülüyor> unutturmuyor. Niye bu insanların bütün derdi hocam İslam'a hizmetti ama bunu derken de biz bütün bu saydığımız, sayamadığımız insanlar bütün her dediklerini benimsiyoruz diye bir şey söylemiyoruz ama ömürlerini İslam'a vakfetmiş olan bu insanlara karşı bizim hocam takınacağımız tavır nedir? Saygıdır Aynen. ya. Saygıdır. Değil mi? Bize düşen şey budur. O yüzden kimse hiçbir Müslüman'ı bakın ömrünü İslam'a vakfetmiş, Allah için çabalamış, gayret etmiş olan hiçbir insana ötekileştirici bir yaklaşım ile yaklaşmak doğru bir şey değildir. Şimdi Ebu Ahmet muvaffaktan bahsettim az önce. Hani dedim ya gelir misin Basra'ya dedi. Evet. Şimdi aralarında böyle bir dostluk var tamam mı? Ebu Dağut'a geliyor, süneni de bitirmiş. Hani dedim ya 25 yıl okutuyor. Diyor ki ya bizim çocuklara bir süneni okutabilir misin diyor. Ya yani gelsen diyor bizim saraya, bizim çocuklara bir sünnen dersi yapsak. Cevap ne hocam? Asla, asla. İlim ayağa yani gitmez ki, hocam. İlim ayağa gitmez diyor ki, çok meraklıysan, tabii onu ben söylüyorum, çok meraklıysan çocuklarına bir, bir takım şeylerin öğretilmesini, bizim kitabı okumadığını istiyorsan, getir gönder bizim ders halkasına gelsinler. Çocuklar ders halkasına geliyor ama özel bir yer tahsis ediyorlar onlara. Benim anladığım güvenlik tedbir olsun diye yapılan bir şeydir.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 Dedim ya az önce Ahmet bin Hanbel'den çok etkilenmiş, Ahmet bin Hanbel çok züht tarafı ağır basan bir insandır, Kitabı zühtü de var zaten. Onun etkisi altında kalmış olan bir insandır, manevi hayatı yoğun olan bir insandır Ebu Davud ama güzel bir sözü var diyor ki, kitabında nakletmiş olduğu dört tane hadis var arkadaşlar, dört hadis. Ali seyirciler diyor ki, bir insan diyor bu dört hadiste amel etsin diyor, onlar diyor ona iyi bir Müslüman olması için yeter diyor, dört tane hadis Ebu Davud. Bir tanesi, ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Yani, sen yaptığın işten bir karşılık bekliyorsan Allah katında, yapacak olduğun şey nedir? İme, e, niyetini, amacını, gayeni güzel bir noktaya taşımaktır, diyor. İkincisi diyor, Müslümanın diyor, insanın kendisini ilgilendirmeyen işleri bırakması diyor, onun İslam'ın, Müslümanlığının güzelliğindendir. Yani seni ilgilendirmiyorsa bir şey burnunu sokma. Milletin eksiklerini, kusurlarını arayıp Durma. Sen kendi işine odaklan ya. Kendi hatalarına odaklan. Bakın o kadar güzel bir bakış açısı var ki burada arkadaşlar. Üçüncüsü diyor. Kişi diyor kendisi için istediği şeyi kardeşi içinde istemedikçe gerçekten güzel bir Müslüman olamaz diyor. Yani sen kendin için ne istiyorsan Kardeşin içinde onu isteyeceksin. Bakın bunlar bir araya getirin. Dördüncüsü de harallar, helallar, haramlar, helaller bellidir. Bunların aralarında diyor şüpheliler vardır. Meşhur bildiğiniz gibi hadis. Dolayısıyla kaçınmak gerekir. Bu dört hadisi diyor insan kendi hayatına kılavuz yapsa o insan diyor mükemmel dört dörtlük bir Müslüman olacaktır diyor. Allah selamet versin. Allah Amin. rahmet eylesin. Evet. Amin. Ama bir iki bir şey daha söylemem gerekiyor. Onları da söyleyeyim ondan sonra. E bitireyim değerli kardeşlerim. 500 bin tane hadisten seçmiştir Ebu Davud. Dediğim gibi 25 yıl bunu okutmuştur. Bu şu anlama geliyor. 25 yıl okuttuysa 25 yıl kitabını güncellemiştir anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Ya bir insan kitabını okutuyorsa sürekli o arada ne yapıyor? Bir kısım hadisleri daha sahih diyelim ki veya konuya daha uygun rivayetleri bulduğu zaman onları oraya koymuştur. Şimdi hatta arkadaşlar Endülüs'te Endülüs'te kıymetli kardeşlerim Ebu Dawud'tan mü e, e, Ebu e, Endülüs'te, Endülüs'te, Sayhandan önce okunan bir kitaptır. Ebu Davud'un süneni Endülüs'e Sayhandan önce girmiştir. Buhar ve Müslüman kitap. Buhar ve Müslümanlar önce girmiştir. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Doğrudan ahkamla ilgili rivayetler olduğu için, hayatın kendisine dokunan rivayetler olduğu Fukufla için ilgili. ve de kitap çok güzel bir tertibi var arkadaşlar. Yani kitabın hakikaten çok güzel bir tertibi var. Faydalı ve kullanışlı bir eser olması kanaatimce ona bu özelliği kazandırmıştır. Şunu da söyleyip bitiriyorum az kardeşlerim. O kadar bu haram, helal, kurallar hususunda, hadisler hususunda çok titiz olan bir insan ki Yakub bin Hümeyid bin Kasib diye bir ravi var. Onun rivayetlerini hiç beğenmiyor. Sağlam diyor onun rivayetleri diyor ve onun rivayetlerini, onun rivayetlerinin yazılı olduğu kağıtları defter kaplamak için kullanıyor. <gülüyor> Defterlerini, kitaplarını o Kâsim'in İbn Kâsim'in rivayetleri, ya, Kasip Kâsim, Kazanayan. Evet. Yani, onun rivayetlerinin yazılı olduğu kağıtlarla kaplamak için kullanıyor. Böyle bir insan evet. hakareti bile ilmiş. Çok önemli evet. bir sorun vardı ama orada bir işaret var ama süremiz bitti. Değerli kardeşlerim, bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda inşallah buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.